Biraz da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kullanma gibi bir şey olur. Haşa ve kellem. Ama ben herhalde inanıyorum yani ona. Niye binaen inanıyordum? Belki böyle bu saf dava, bu dupturu dava, böyle bir şeyi netice vereceğine inandığımdan dolayı inanıyordum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işaretlerini, kime tevcih etmişse şahısların hususi <gülüyor> durumlarını, yapılarını, karakterlerini, zamanın Onları aşındırmasını nazar itibarı almadan doğrudan doğruya o ne demişse hakikaten o öyle olacaktır mülazasına bağlayarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve kardeşleri demişim. İkincisi belki o esnada böyle ufkumu tutan dolduran aynı zamanda konuşmanda düşünmende sana ilham kaynağı olan çehreler vardı. Sizin yüzünüzü öyle samimi öyle yürekten öyle gönüllerini açarak bakarlar ki hepsini böyle o işe teşne görürsünüz.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 İnsanlığa yararlı hale getirilmesi hedef budur. Böyle yönlendirmezseniz, hani diyor, gayeyi hayal olmazsa, yani isyan veya tenası edilse esane nelere döner, etrafta gider. Bunu fert planında da, toplum planında da, toplumu da böyle yönlendirmezseniz, bir yüce gayeye, bir mefkûreyi yönlendirmezseniz şayet Ütopya gibi bile olsa, bir şeyi gerçekleştirmeye, bir şey inşa etmeye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 Meseleyi öyle bir teşvik planın, teşvik esprisi içinde el almadığı da ben şahsen bir mahsur görmüyorum. Yani öyle de dinmiş olabilir inşallah. Şimdi günümüzde de kutsilerden bahsediler de, nüvelleri vardır onların. Bazı kimseler hakikaten o kutsilik hususiyetini korumaktadır. Ama kutsilerin evsafıyla alakalı, altın neslin evsafıyla alakalı ortaya konan şeyler önemlidir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 o cazibedar deseniyle hep her zaman gösterilmesi lazım, ortaya konması lazım. Eğer kutsiler bunlarsa şayet bugün de bu evsaf ayiz insanlar görüyorsanız siz var demektir. Ama yoksa şayet bunlar bu ölçüde yoksa şöyle böyle izafi kutsiler vardır. Adaletin de izafisi varsa, hikmetin izafisi varsa, ilmen izafisi varsa şayet hakikatin izafisi varsa. Hakikatin hakiki olanı varsa, bunun gibi günümüzdeki izafi kutsiller vardır. Bir ikincisi ileriye matuf gelecekte Allah'ın izniyle belki bugünkü insanlar adeta metamorfoz yaşıyor gibi birkaç daha istale geçirdikten sonra gelecekte kanatlanıp kutsiller olacaklar demektir yani. Böyle bir mülahazada da hata yok.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 Sen i̇nsan olmuşum, Müslüman olmuşum, hangisini senin sermayenle hasıl ettin bunları? Hep Allah tarafından insan edilmiş. Ve aileti sana vermesi için Allah Celle senden küçük bir şeyler istiyor. Onların içine de halkın teveccühünü, insanların seni takdir etmesini, alkışlamasını katar. Çok basit, çok önemsiz, dar daire de daraltılmış bir mükafat beklerse, e sen kendi ahirette Allah sana vereceği rahmetinin müsatı ölçüsündeki genişliği daraltmış olursun. Hı. Niçin halisane ibadet yapıp da Cenab-ı Hakk'ın sana çok geniş dairede telat telattuflerini, nazarlarını daraltıyorsun? Demek kendimizi sık sık gözden geçirmemiz lazım, kontrol etmemiz lazım, ikaz edilmemiz lazım, yanlışlarımız hatırlatılması lazım bize.